amma ba'd fanna assaq al-hadis kitabullah wa khayral hadi hadi muhammedin sallallahu alayhi ve sellem wa sharral umur ha, wa kull muhdathatin nar değerli arkadaşlar İmam ebu zekeriya yahya en-nevvi rahimehullah'un salihin adlı hadis kitabını okumaya devam ediyoruz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 Ancak insanoğlu, oğlu Allah Teala'nın da Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu üzere Bel el hayat et Bilakis sizler ne yapıyorsunuz? Dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Bel el beltefiroğun el hayat et dünya. Vüan el âhirete hayrûn ve abka. Ancak vüan âhirete hayrûn ve abka. Âhiret ise dünyadan daha iyilir, şeysiz şüphesiz bir şekilde. Ve abka, ebedi, diye. dünya hayatı gibi değil. Dünya hayatı Tatlarıyla, acılarıyla öyle, böyle ne yapılmakta? Yaşanmakta ve ardından herkes bu dünyadan ayrılmakta. Hadislerden ilk hadise geçmiştik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam i̇bn Amar Ömer, Abdullah i̇bn Ömer radıyallahu anhümanın omzunda ne yapıyor? Tutuyor. i̇bn Ömer diyor ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bimen ki beyye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omzundan tuttu. Aleyhisselatü Vesselam'ın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 Bakan Ibn Umar radıyallahu anhuma, yoku. Abdullah Ibn Umar da bu nasihetten sonra kendine şöyle bir kural koyuyor. Diyor ki, "İsa emseyte falat antazdiriz sabah. İsa emseyte falat antazdiriz sabah. Gece olduğu zaman ne yapma sabahı? Bekleme. Çünkü böyle bir garantin, böyle bir elindeki elinde böyle bir şey yok." Ve eğer asbahda felaten tadıril sabahladığın zaman, sabaha çıktığın zaman, uyandığın zaman, felaten tadıril mese, akşamı bekleme. Yani aramızdan her gün birileri sabah evden çıkarken ne yapıyor? Hanımına diyor ki, akşam şu yemeği yaptı. Adam bakıyorsun ki akşam eve dönmemiş, bir yerde ölmüş kalmış öyle değil mi? Duyuyoruz bunları yani. Buradaki birçoğumuzun da belki başına böyle bir ölüm gelecek. Aynı şekilde.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 Tabi hapiste namaz kılmasına izin verilmiyor. Gözleriyle namaz kılıyor hapiste. Üç ayda bir, beş ayda bir, altı ayda bir ailesiyle görüşmesine izin veriyorlar bir gün olarak. O bir gün içinde de ne yapıyor? Odaya girer girmez hemen başlıyor namaz kılmaya ve şunu söylüyor. Altı ay uzun süre zaman zarfından sonra tabi namaz kılamayınca kendisine namaz kılma, rükûsuyla, secdesiyle namaz kılmasına izin veriliyor. İzin veriliyor derken ailesiyle yakaladığı için kapalı bir odada, kimse görmediği için karışmıyor.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 koşan, yarışan, o alışveriş merkezlerindeki o en son kalan ürünü kendisi sahip olması için gayret eden insanların sabah ezanı okunduğunda bakıyor, ölüler gibi yatıyorlar. Bütün kente bakıyorsun böyle. Hiç. Hiçbir şey yok. Ya. Top atsan uyanmaz ya böyle. Neden? Gaflet. allah Teala'nın bir hilesi var arkadaşlar. Allah-u Teala Kuran'ı kendi öyle buyuruyor ya. Allah'ın hilesinden, tuzağından emin mi oldular? Fela ye'menu mekrallah illel kavmul Hasidun. Allah'ın hilesinden tuzağından ancak kimler kendini güvende hisseder? Hüsrana uğrayanlar. Şimdi insanlara bakıyorsunuz ki böyle bir ne var? Bir güven var insanlarda. Niye gibi güven var? Çünkü ortada ne var? Bir hüsran var, kayıp var. Kaybın da en açık görüldüğü yerler camiler, namazlar, haramlar, helaller. Ve kuz min sıhhatike limaradik. Diyor ki Abdullah ibn Anad, sağlıklı iken ne yap?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 helak etti yani yağmur yağmadığı için hayvanlarımız kuraklıktan ne oldu helak oldu. Genelde çünkü o hadis anlatırken ne diyorlar? Malı gider şey Kabre insanla birlikte malı gider, ailesi gider ve ameli gider. Üç şey gider. İkisi yere döner, birisi kalır. Oradaki mal yani gerçekten bu e, anlam daha doğru. Yani bineği gider, hayvanı gider. Yahut da bine gider. İnsanlar oraya ne yapar? Bineklereyle gider. Bunun dünya hayatında kullanmış olduğu yahut almış olduğu başkalarını o bineklere binip giderler mezarlığa. Ondan sonra geri dönerler o binekle. Ailesi de geri döner. Kabirde ne kalıyor arkadaşlar? Ameller kalıyor. Salih ameller. Evet onun için bu hususa çok dikkat etmek gerekiyor. İkinci hadis bu baptaki İmam-ı nebel zikretmiş olduğu ikinci hadis diyor ki Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal Ma hakkumri in muslimin lehu şey'un yusifih Yebîtu leyleteyni illa wasiyatu vasiyetuhu mektubetun indehû. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bu hadiste bizlere vasiyet yazmanın önemine işaret ediyor. Diyor ki vasiyet edeceği bir şeyi bulunan yanında vasiyet edeceği bir şey bulunan bir Müslüman kimsenin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 bir de bakar ki gelmiş? O en yakın olan çizgi yani ezel'i gelmiş. Şimdi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu manada çizmiş olduğu başka bir resim daha var. Bakın. Burada aleyhissalatü vesselamın öğreticiliğini yine görüyoruz. Aleyhissalatü vesselam oturmuş. Diyor ki Abdullah bin Masut. hattan nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem khattan murabba. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Böyle dikdörtgen kara şeklinde bir çizgi çizdi. Şu şekilde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir çizgi çizdi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 وَخَتَّ خُطَةً صِغَارًا اِلَى هَذَا الَّذ۪ي فِي الْبَسَطِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ortadan geçen çizginin üstüne de ne yapıyor? Şu şekilde çizgiler çiziyor. Min جَانِبِهِ الَّذ۪ي فِي الْبَسَطِ فَقَالَ هَذَا الْاِنْسَانِ Bu da kalem var mı? Evet, kazıp çiz şimdi oraya bir kare. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi onun içinden bir çıkar öyle dümdüz. Evet. Sonra... Fark etmez, hayır, oradan çıkmasına gerek yok. Sonra burada Allah Rasulullah Sizlerin böyle ne yapıyor? Ameller. Çizgiler çiziyor. Bakın, bize şeyler anlatıyor Leyla, tanesinden. Diyor ki, Abdullah bin Masud, hala insan. Şu diyor, insandır. Bu insandır. Hala ejeluhu muhiy bihi ve şu karede dikdörtgende insanın neyi? Eceli, ecel. İnsanın eceli. Ne yapmış insana bakın, dört yandan kuşatmış. Yani bundan kurtulmanın Çareci. çaresi yok. Öyle bir şey yok. Diyor ki, "Hada hâdâ hu alledi, hada alledi hu harjun emeluhu". Şu çıkan ne? İnsanın emeli. emeli. İnsanın dünyadaki umutları, hayalleri, planları. Nereden dışına çıkmış?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 Ve insanın başına gelen o a'rat dediğimiz sıkıntılar da nedir? Bir o kadar hayli çoktur. Bir tanesi isabet etmese diğeri de ne yapacaktır? <gülüyor> i̇sabet edecektir. Beşinci hadis Ebu Hurayr'a hadisi. Diyor ki radıyallahu anhuma en rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme قال badiru bil a'mali seb'an şu yedi şey hususunda acele edin. Yedi şey gelmeden başınıza bu yedi şey gelmeden önce bunların karşıtı olan hadiste zikredilen şeylerle acele edin.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 Pazar, süperşembe, oruç tutuyorsan bir hastalık geldiği zaman yahut yolculuğa çıktığın zaman sabah namazını camide yetişemediğin zaman yahut oruç tabanında zaman bil ki sen o sevabı almaya devam ediyorsun. Çok büyük bir fazilet arkadaşlar. Evheramen <gülüyor> Mufennide Bunak yapıcı insanı aklını başından götürecek hastalık gelmeden. Bakın işte aramızda da ihtiyarlık gelmeden. Şimdi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 Salih amellerde bulun. Çünkü fitne vuku bulduğu zaman o dönemde salih amel yapmakta zor olacak. Feşerru gaibin yuntazar. <gülüyor> Aleyhisselatü vesselam'ın decceli nasıl vasfediyor? Feşerru gaibin yuntazar. <gülüyor> Bugün aramızda olmayıp beklenilen en şerli nedir? Kişidir. Ev issa'a ve issa'atu ve ammar. <gülüyor> Yahut kıyamet saati. Kıyamet saati gelmeden önce ne yapın diyor. Salam elleri şey. Çünkü diyor kıyamet saati çok acı ve nedir? Korkunçtur. Bu baptaki son hadis. Bununla yeteneceğiz inşallah. Yine Ebu Hrayra rivayet ediyor. Radiyallahu anh. Kale kale sallallahu aleyhi ve sellem. zikre hadim. Bir sonraki hadis pardon. Ekfiru zikre hadim illezzat. Aleyhisselatü vesselam sürekli böyle söylermiş. Ekfiru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 Tavsiyeyle zikrediliyor. Ubey ibn-i Ka'ab diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Gecenin üçte biri gittiğinde Üçte biri geçtiğinde Ne yapardı? Kame. Kalkardı. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı Yatsıdan sonra ne yaparlardı? Yatarlardı. Yatsıdan sonra oturmak yoktu. Ondan sonra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 Hatta bazı arkadaşlar hadise göndermiştik. Hadiste ne diyordu gece namazıyla alakalı olarak? Kim hatırlatacak biz hadisi? Hayır. Ne diyor? Gece namazı. Evet söyleyin. Gece namazı, salihlerin, salihlerin, salihlerin, salihlerin. Evet nedir adetidir. adetidir. Evet ne yapın? O ne yapar? Gece namazı. Allah'a yaklaştırır. Başka? Ne yapar? Günahlara, Günahlara kefaret, kefaret olur. Onlar ve onlara kefaret. Hı. Evet, onu şey yaptık, e, söyledik. O kısmı bedenden hastalıklar defeder şey. Allahü Alem Allah diyor ki o kısım hariç hadisin şeyi sahi. Yani salih insanların alışkanlığıdır diyor Allah Rasulü. Seleften birisi diyor ki 20 yıl diyor, uğraştım nefsimle. 20 yıl, 20 yıl uğraştım ama sonunda diyor ne yaptım? Hadis diyor ki de bu salihin, de yani insan artık insanın adet oluyor ya artık. Yani bırak diyor 20 yıl uğraştım, 20 yılın sonunda diyor şey yaptım.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 Derken bir atıyorlar, bırakın gece namazını artık sabah namazı bile kaybolup gidiyor. Zayi olup gidiyor. Evlerde bile sabah namazı ne? Zayi olup gidiyor. İnsan şöyle kendine şey yapması lazım, çekip düzen vermesi lazım arkadaşlar. Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, gecenin üçte birinde kalkar ve derdi ki Ya eyyuhennas, ey insanlar, uzkurullah, ca'etirracife. Ey insanlar Allah'ı zikredin, Allah'ın anın. Aleyhisselatü bakın gece kalktığı zaman, namaza başladığı zaman iftisah tekbirinden sonra okuduk, okuduğu dualara hep ne var? Allahu u Teala'nın azametini zikreden o dualar var. Ante kayyumus semavati vel ard Sen yeryüzüne gözüne kayyumusun, onu ayakta tutansın. Öyle ne abi Aleyhisselatü Vesselam? Her zaman bizim okuduğumuz gibi sübhaneke değil yani. Aleyhisselatü böyle neleri var? Gece okuduğu, iftitahtan sonra okuduğu dualar var. Gün içinde okuduğu namazlardaki iftitahtan sonraki dualar var. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Sarsıntı geldi diyor. Yani sarsıntı gelecek. Bunu iyi bilin. Tehşet anı. Onun ardından ne olacak? İkinci bir sarsıntı daha gelecek. Tabi İl-Mahid diyor ki iki, iki kere sura üflenecek. Tabi üç diyen de var. Ama aradaki fark şey bir fark değil. Lafızda bir fark. İlk sure üflenişte racifede ne olacak? Herkes ölecek.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 Diyor ki O Mevlânâ Kâb, ben diyor sana çokça salavat getiriyorum. Bilmiyorum bunu bunu ederken diyor ki doğağımda. O Mevlânâ Kâb doğa biliyorsunuz doğanın adabından nedir? Hamd ediyorsunuz Allah Teala'ya, Sena ediyorsunuz. Sen ne yapıyorsunuz? Salavat peygambere salat ediyorsunuz. Diyor ki o Mevlânâ Kâb sana diyor doğağımda ne yapıyorum? Çokça salat ediyorum, salat getiriyorum. Ne kadar diyor edeyim sana? Salavat ne kadar getireyim? Doğamın kaçta kaçını salavata ayırayım?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 Salata ayırmak yerine biraz daha fazla yaparsan فَوَ خَيْرٌ لَكَ Senin için bu çok daha hayırlıdır. Tabi Ubey ibn-i ki قُلْتُ فَا nisf Yarısı Aleyhisselatü Vesselam diyor ki مَا شِئْتَ فَا اِنْزِدْتَ فَا وَ خَيْرٌ لَكَ Dilediğin kadar yap ama fazlasını yaparsan duanın yarısından fazlasını da salavata ayırırsan nedir diyor? Senin için daha hayırlı olur. قُلْتُ فَا الظُّلُثَيْنِ Peki üçte ikisi diyorsa abi. Allah Resulü aleyhisselam. Diyor ki Aleyhisselam "Maşeetef Dilersen ama daha fazlasını yaparsan o senin için daha hayırlıdır. Yani düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Elleriniz açıyorsunuz, gecenin birinde kalkmışsınız. Allah şöyle hamd etme hamd ediyorsunuz. Ondan sonra Resulüne salavat getiriyorsunuz. Salavatı tekrarlıyorsunuz. Allahumme salli ala Muhammed ve ala ale Muhammed. Allahumme salli ve sellim ve barik ala Muhammed. Tabii bunu tekrarlıyorsunuz. Daha isteye gelmediniz. Yani mesela 15 dakika dua diyorsunuz düşünün 10 dakikasını salavat ayırmışsınız, 5 dakikasını hamd ile ayırmışsınız, 10 dakikasını hamd etmişsiniz, 10 dakikasını salavat ayırmışsınız. Kullu ez aluleke salati kullaha diyor ki sahabi o zaman diyor bütün diyor salavat duamı sana sana salavat getirmeye ayıracağım. Ellerimi açacağım salavat edeceğim. Kale evet tuqfa hammeka eğer böyle yaparsan diyor Allah Azze ve Celle. Hemmin, gammin, kederin ne olur? Yok olur gider. Ve yugfara leke zembuk. Ve senin günahın affedilir, affolunur. Çünkü, çünkü niye sen bir salavat getiriyorsun allah Teala sana kendi katında on tane salat ediyor. On, on, on defa seni ne yapıyor? Anıyor, zikrediyor, sena ediyor. Bu hadis, İmam Tirmizi'nin ibadet etmiş olduğu hadis. Şeyh Albani Rahimahullah da bu hadise ne diyor? Hasan diyor. Evet, önümüzdeki hafta İstihbab ve ziyaret el Kubur ve ma yakûluhu zair. İmam Nevi diyor ki rahim Allah, erkeklerin kabirleri ziyaret etmesinin ve ziyaret edenin e, kabirde sünnet olarak ne söyleyeceğinin bahsi babo. Orada alacağız önümüzdeki hafta inşallah. Kabirleri ziyaret ettiğimiz zaman ne olacak? İlk işte bir kısa var bu hadislerle alakalı. Ayşe radıyallahu an. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in peşinden takip ediyor. Aleyhisselatü vesselam, bakii mezarlığına gidiyor. Gecenin bir saatinde kalkıp. <gülüyor>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 yani niye gittiğini, ne olduğunu, diyor ki Aleyhisselatü ya haber verirsin ya da diyor full habir olan diyor, Allah Teala her şeyden haber verir, Allah bana haber verir. Ondan sonra Aysel R.A diyor ki, anam babam sana feda olsun, yani yapma etme filan her, her hanımla, erken aslında olan olaylardır değil mi? Ondan sonra Aleyhisselatü Vesselam, ha diyor, sen misin diyor şu gece diyor, Karanlık. benim önümde yürüyen karartı sen miydin diyor. Yani anlıyor Aleyhisselatü Vesselam onun olduğunu. Ondan sonra Aleyhisselatü Vesselam Aişe radıyallahu anha'ya ne yapıyor? Bir tane çakıyor. Köğsüne vuruyor şöyle. Sert bir şekilde. Diyor ki Aişe radıyallahu anha, felâhezenî <feyle> lehzeten Aleyhisselatü Vesselam ki sadrî Göğsüne şöyle sert bir şekilde ne yaptı? Vurdu. Diyor ki Hatta diyor Beni bu ne yaptı? Evca'ni. <feyle> Bana acı vererek bir vurdu yani. yani sadece misvakla vurmuyor Aleyhisselatü Vesselam. Geriye geliyor, eliyle de vuruyor. <gülüyor>